Ailenin ilk ve tek çocuğu olan Ömer 6 yaşını doldurmak üzereymiş. Annesi ev hanımı babası ise subaymış. Babası asker olduğu için Ömer 6 yaşına gelene kadar çok sık taşınmışlar. Ömer 2,5 yaşında anne sütünü veda etmiş. Akabinde emzik ve biberona düşkün hale gelmiş. Daha sonraki yıllarda da ...tarmak emme şeklinde davranışlar geliştirmiş. Ömer'in annesi Nazlı Hanım bu süreçte iki kez düşük yapmış ve bir daha da bebek sahibi olamamış. Çok sık şehir ve kreş değiştirilmesiyle Ömer'in arkadaş edinse de bir zaman sonra onlardan ayrılmak zorunda kalması, babasının stresli mesleği, annesinin ikinci kez çocuk sahibi olamamasının yaşadığı üzüntü arasında kalan Ömer... Uykuya geçiş dışında TV izlerken, camdan dışarı izlerken hatta arkadaşlarıyla kreşte oyun oynarken sürekli parmağını emermiş. Anne Nazlı Hanım oğlu için bir uzman desteği alması gerektiğinin farkındaymış. Biraz da suçluluk hissediyormuş. Zira Nazlı Hanım ikinci kez düşük yaptığında Ömer o zaman 3 yaşındaymış. Fakat Nazlı Hanım o süreçte psikolojik olarak iyi olmadığı için oğlu Ömer ile yeterince ilgilenemeyeceğini düşündüğünden onu 2 aylığına anneannesine göndermiş. İşte bu ayrılık sürecinde Ömer'in emzik ve biberon kullanmasına parmak emme eşlik etmiş. Evet, bugün bakalım Ömer'in yaşadığı bu problemle ilgili uzmanımız neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Merkeze selamlar, muhabbetler, bir adım adım insanla yine adım adım bizler geldik, evlerinize konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok önemli bir konu, sevgili anneler ve anne adaylarına hitap edeceğimiz bir konu. Tabii ki yeğeni, kardeşi, arkadaşının çocuğu olanlar için de güzel bir bilgilendirme olacak. Efendim öykümüzle başladık ve bugünkü konumuz çocuklarda doğru emzik ve biberon kullanımı ve parmak emme sorunu. İşte bunu da kiminle konuşacağız? Çok kıymetli. Konumuz konuğumuz çocuk gelişimi uzmanımız Senem Yıldız hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Yeniden buradayım. Ben de mutluyum. Ne güzel. Biz de sizi ağırlamaktan çok keyif alıyoruz. Sağ olun Evet şekilde. biz çaylarımızı koyduk efendim. Bu kış gününde bize güzel bir e, bitki çayı eşlik ediyor. Yıldız ablamıza teşekkür ederim. Leyla abla, Yıldız abla bizi böyle konuşurken o boğazımızın kurulunu alacak. Çok güzel çayları ikram ediyorlar. Çok ve güzel de, de Değil mi hocam? Evet. Kendi ikramlarınızı alın. Lütfen çayınızı kahvenizi alın şöyle güzel terapi tadında bir psiko eğitim olsun inşallah. Bismillah diyelim bugünkü yayına da. Ve sizler adım adım insan hesabından, instagram hesabından bizlere sorularınızı yazın. Biberon. Emzik kullanımı ve parmak emme sorunu varsa çocuğunuzda lütfen yazın biz de değerlendirelim diyelim. Ve ben size sözü bırakırken elbette öykümüzü her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz ama hocam. Ee, Tabi emzik, biberon, parmak emme deyince çocuklarda bir oral dönem var. Bu oral dönem çocuklarda psikolojik olarak neyin doyurulduğu dönem. Bundan başlayalım, bilgilendirelim sonra peyderpey devam edelim. Evet, evet. Çocuklarda bu dönemde özellikle bir kere her şeyden önce ağız yapısı bir haz duygusunun tatmin süreci. Sadece oral dönemde değil doğumla birlikte ölüme kadar bir süreç. Bu sürecin içerisinde çocukların anne ile iletişimi, babayla iletişimi, o süreçteki emme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde geçmesi ya da geçmemesi bu dönemi de olumsuz bir şekilde etkiliyor. Çocuk oral dönemde özellikle emme sürecini tamamlarken emme sürecinde anneyle yakın olamaması, annenin emzirme sürecinde problem yaşamış olması, sütün gelmemiş olması ya da annenin işte sezeryanla doğum yaptıktan sonraki süreçte dikişlerinin çok ağır olması, ikinci bir hamilelik sürecinde e, annenin depresyonda olması ve emzirme sürecinde çocukla çok ciddi bir hamilelik Hani duygusal bağ kuramamış olması bunların hepsi de oral dönemi oldukça ciddi bir şekilde etkiliyor. <gülüyor> Burada önemli olan şey emme duygusunun sağlıklı bir şekilde anne sütünü emmenin ve çocuğun anne ile iletişim kurmasının, duygusal iletişim, annenin teninin kokusunu alması, annenin kalp çarpıntısını hissetmesi, annenin ona duygu aktarımını ve emme esnasındaki o samimiyetini hissetmesi çocuğu hem güvenilir, hem mutlu hem de çok rahatlamış hissettiriyor. E bunların her birinde birer eksik varsa o oral dedi, dönem dediğimiz dönemde de ciddi anlamda teker teker sıkıntılar çıkıyor. Evet, aslında o dönemin sağlıklı doyurulması, evet. sağlıklı atlatılması Çok e, ve anal döneme geçilmesi değil mi? Sonra peyderpey basamaklarını takip etmesi gerekiyor. Bu önemli. Demek ki o zaman çocuklardaki emme refleksi, fıtratı olan Olması gereken bir şey evet. yani emzik emen çocuk biberon emen anne sütünden sonra böyle sorunluymuş gibi bakılıyor hocam. Yani mesela emzik em, emdir, emzik verme emzik verme ee, bazen de emzik ver rahatlasın. Tabi halk arasında bu çok e, muhalif olunan bir konu aynı evet. zamanda. Evet. E, şimdi biz biraz e, Ömer'e de girelim istiyorum madem öyle. E, muhtemelen işte güzel anne sütünü almış emzik ve biberon. Sağlıklı bir şekilde tamamlanmış. tamamlanmış ama e, parmak emme devreye girmiş. Şimdi Ömer'e genel anlamda baktığımız zaman annesi size Ömer'i getirdi. 6 yaşını doldurdu bu <gülüyor> e, ve parmak emiyor hala kreşte olsun değil mi? E, dışarı izlerken arkadaşlarıyla bir arada. E, Ömer'i nasıl değerlendirirsin? Şimdi? şimdi oral dönem esnasında 2 yaşına kadar çocuğun çok ciddi anlamda anne sütünü almış olması demek de tek başına çocuk onun dönemi çok iyi geçiriyor anlamına gelmiyor. Şimdi o dönemde anne ilgisini sevgisini şefkatini çok fazla vermiş ve onunla çok da ilgilenmiş fakat oradaki ilgi şefkat seviyesi biraz abartılarak biraz tek çocuk olması ile birlikte çok fazla ilgilenildikten sonra o düşüklerin olması annenin psikolojik olarak kendini huzursuz ve rahatsız hissetmesi aslında Ömer Parmak emerek o dönemdeki özlemini hatırlatmaya çalışıyor. İmdat çığlıkları atıyor. Diyor ki anne beni gör, beni fark et, beni anla, beni hisset. Sen beni o dönem çok seviyordun, Benimle an çok iyiydi, ben seni göz ağrındım. Şimdi ne oldu? Neden anneanneme gittim? Hani neden oraya ne gidiyorum, neden onu yapıyorum, niye böyleymiş? Şimdi bu durum ne? Çocuk hani 3 yaş bir de kritik akılında tam işlemediği bir süreç. E böyle bir süreçte emerek... Oradaki yaşadığı ve hissettiği haz duygusuna geri dönüp oradaki duyguyu hatırlayarak kendini ayakta tutmaya çalışıyor Ömer aslında. Ve pek çok hani çocukta da bunu görüyoruz. Ciddi bir sıkıntı bu. Peki bu dönemde hani ne yapılması gerekiyor? Böyle bir çocukla nasıl çalışılması gerekiyor? Anneye söylenmesi gereken neler? Babaya söylenmesi gereken neler? Bunları hemen çok hızlı bir şekilde koordine etmek lazım. Bir kere bir annenin ancil psikolojik desteğe ihtiyacı var ama Ömer'den ayrı değil. Ananne getirilebilirdi Ömer'in yanına. Anne, anneanneye gönderilmezdi. Evet anneanneye gönderilmezdi çözüm. bu bir çözüm. Anneanne getirilmeliydi, baba işin içinde olmalıydı. Ee, psikolojik destek için gidildiğinde ise hem babayla hem anneanneyle hem Ömer'le hem anneyle birlikte bir çalışmanın içine girilmeliydi. Böyle olursa Ömer'i kurtarmak hızlı bir şekilde ve çok kolay olurdu. Çünkü yaşı küçük, duygusal bir depresyonda ama çocuklar çok hızlı depresyona girip bir o kadar da hızlı çıkarlar aslında. O yüzden onu birazcık toparlamak için annenin tedavisi devam ederken ya da danışmanlığı devam ederken bir taraftan da çocuk pedagogları Ömer'le irtibata geçmeliydi, Ömer'i toplamalıydı. Parmak neden emer? Çocuğu konuştursunlar. Ne oluyor da parmak emiyor oyun terapi teknikleriyle, drama teknikleriyle ya da annelerin kendilerinin ufak ufak böyle alacakları basit eğitimlerle çocuklarını konuşturarak çocuğun yaşadığı problemi çok rahatlıkla ve kolaylıkla bulurlar aslında anlatabiliyor muyum? Hangi parmağını emiyor diyelim ki bu parmağını emiyor işte bu parmağını emiyorsa anne diğer parmağını çıkarır oraya güzel bir resim yapar ya da küçücük bir şapka geçirir bir gülen insan resmi olur ve diğer parmağını sorar sen neden üzgünsün ve neden sürekli sağ, hani Ömer'in ağzına saklanıyorsun hmm. orada ne hissediyorsun ve ne yaşıyorsun anında şimdi söyle hızlı söyle çabuk söyle anlamamı sağla tık tık tık hızlı bir şekilde Ömer onun cevabını verir o cevabı alır anne ya da danışman ona göre bir yol ve metot belirler o yüzden bu hikayeden yola çıkarak Ömer peki burada Ömer'in babası hani İşin içine girmeli Ömer'in babası o kadar uzak kalmış ki Ömer'den karısından da uzak kalmış karısının yaşadığı travmada ve depresyonda yanında değil orayı da ciddi anlamda toplamak babanın Ömer'le ilişkisi Eşin Ömer'in anne ile ilişkisi bunların da hızlı bir şekilde düzenlenmesi lazım ki Ömer böyle bir durumdan hızlı bir şekilde çıkabilir o imdat çığlığını orada olma bilmem kaç sene önceki süreçte olma duygusunu ciddi anlamda hani tekrar bugüne şimdiye şu ana getirir. Parmağını emen çocuk aslında bizim timeline terapi dediğimiz zaman çizgisi terapisi dediğimiz sürecin içerisinde çocuk orada nerede kalmış? Hı hı, onu çağırmak. Onu bulup oradaki duygusal kalmışlığını sağlıklı bir şekilde anne ona anlatmalıdır yine terapistle birlikte. Hani buradaydım ama bunları yaşıyordum. Bunları yaşadığımın farkında değildim. Bunları yaşarken seni üzdüğümün hiç farkında değildim. Aslında derdim sana bir kardeş daha getirmek seni yalnız büyütmemekti. Onunla birlikte olmanı sağlamaktı. Ben aslında seni sevdiğim ve senin daha özel kardeşine büyümeni istediğim içindi bütün bunlar diyerek yavaş yavaş yavaş yavaş bugüne ve şimdiye getirilmeli. Orada Ömer yine olarak, Ömer konuşmazsa parmağı konuşturularak çocuk düzenli bir şekilde bu noktaya getirilebilinirdi. Evet ne kadar güzel. Hemen böyle e, pratik Çözümler Senem Hocam'dan her zaman geliyor. Ve tabii ki sık e, şehir değiştirmek çok önemli. Sık kreş değiştirmek, sık bakıcı değiştirmek. Bunlar tabii. çocuklarda emme refleksini tekrar harekete geçirebiliyor. Yalnız kalmış bir oraya gitmişler bir oraya gitmişler evet. bir oraya gitmişler. Hı -hı. Kendine bir arkadaş bulamamış bir çevre bulamamış. Hı -hı. Hani evi eşyaları belki aynı oldu ama Hı -hı. E, bununla birlikte şehir aynı değil, insanlar aynı değil, komşular Hı -hı. aynı değil. Çocuklar kolay adapte de olamazlar ortama Tabii zaten. güven duygusu da sarsılıyor. Sars Karsılmış yani hani bunu annenin açıklaması, babanın açıklaması hani bu tür danışanlarla çok fazla karşılaşıyoruz. İşte genelde hani subaylar, polisler askeri anlamda ya da bürokrasi anlamında işte kaymakamlar, valiler onların çocukları bu tür şeyleri çok fazla yaşıyor maalesef. Hani bir anda bir de bazı sebeplerden dolayı korunaklı yaşamak zorunda kalıyorlar. O korunaklı olmayı çocuk anlamıyor, dışarıda olmak istiyor, evin içinde niye bu kadar sık gidiyoruz, niye bu kadar sık? dolaşıyoruz mesela bir çocuk bana demişti ki çok enteresan işte babası bir kaymakamdı ee, ama demişti ben anneannemlere gittiğimde dayım hep o şehirde yaşıyor Hı. teyzem de hep o şehirde yaşıyor biz, biz hiç yaşamıyoruz biz ha bile geziyoruz annemle babama söyle beni bu kadar gezdirmesinler <gülüyor> olur başka çocuklar evet. da kendilerince tabi çözüm arıyorlar evet. bu da sürecin e, ciddi anlamda hani etkisi Tabii. E, bu süreçte eğer anne çalışıyorsa çalışan anne ile birlikte bakıcıların sık sık değişmesi, bakıcının kültürel farklılığı ile işte diyelim ki Güneydoğulu bir bakıcı hanımefendi ama hani aile Akdeniz. Ege tarafından bir aile, hı hı. oranın kültürüyle, yemek tarzıyla, oranın oturuşu kalkışıyla, buranın oturuşu kalkışı da aynı olmadığı için kadın ister istemez kendince yönetecek duygu durumunu ya da evin içindeki hı hı. sistemi yemeğine varıncaya kadar ama öbür tarafta da anne baba farklı bir yaptırımın içerisinde çocuk orada da sıkıntıya düşüyor. değil mi? Yani Ömer'in o kadar çok afalamasına sebebiyet veren faktörler var ki bir tane değil. Gene iki Kormak emmekle kalmış. Hmm, değil mi? Öyle demek e, Madem hocam hani değerlendirdik güzel bir şekilde öykümüzü Ömer'i. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani biberon ve emzik bebek doğduğu zaman evet. verilmesi ne kadar süre, hangi yaşa kadar uygun? Ya da şöyle söyleyeyim hani anne sütü almayan. Bu da var. Evet. Ee, ya da anne sütü, annede problem olabiliyor, sağıyor, hemen emziremiyor. Biberonla tanışması, emzikle tanışması. Bu süreç nasıl yönetilmeli, nasıl doğru olmalı? Şimdi biberon ve emzik... E Anne hani çocuk dünyaya geldikten 1-2 hafta sonra yavaş yavaş çocukla tanıştırılmalı biberon. <gülüyor> Emzikse mümkün olduğunca önce olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir hafta sonra olabilir, 10 gün sonra olabilir. Çünkü başta emzik almazsa sonra o damak tadını fark edip keşfedemediği için çocuk sonra bunu atabiliyor. Ha, o zaman ben de sorumun cevabını aldım. Ben ısrarla e, oğlu Malizeydan doğduğunda vermedim. 40 gün bekledim. Dedim ki hayır emzik kalırsa emzik beni emmez. Biberon da olacak Ama annem kulak kılırcısını izliyor mu bilmiyorum. Israrla bak çocuğum şimdi vermezsen almaz dedi. Ama ben ukala ukala ben psikologum. <gülüyor> o, o, <gülüyor> Bu itirafı hani... da yapayım burada. Almadı. Hiç emzik emniyordum. İşte bir hafta ilk bir hafta içerisinde emzik. İkinci haftadan sonra da biberon yavaş yavaş verilmeli. Neden biberon verilmeli? Şimdi burada e, siz aklı karışabilir izleyenlerin. Biberon alan çocuk anneyi emmez gibi bir düşünce var toplumda. Genelde böyle zannediyorlar ama hayır. Biberon olan çocuk anneyi emmez diye bir kayda yok. Sadece şöyle bir durum var. Biberonların işte o biberonun ucundaki meme başlığının deliklerinin ölçümlerine dikkat etmeliler. Anneyi, ya de, anne, anne, anne hani anneden emişteki o sütün sağlış süreciyle biberonun ucundaki deliğin Akış hızı. akışı hızının eşdeğer olması sağlanmalıdır ki zaten biberon yapan insanlar da buna göre hani işte bir yaşa kadar, üç aylık kadar, üç, alt aylık altı aylık kadar altı, dokuz. bunun gibi böyle bir süreci takip ederek böyle verilmelidir. Biberon bir şekilde her şeyden önce böyle verilmelidir. Hmm. Bu birincisi. Kesinlikle de verilmesini biz tavsiye ediyoruz. Niye tavsiye ediyorum? Ben özellikle tavsiye ediyorum. Evet bu önemli bir şey ve yankı uyandıracak bir cümle hocam. Yani bakın neden? Çocuk anneyi emmek ve anne ile iletişim kurmak başka bir şeydir. Anne ile iletişim kurmadığı süreçlerin içerisinde de... ...biberonla bir şeyleri alması başka bir şeydir. Şimdi biberona başta çocuk alışmazsa... Oradaki yumuşaklığı, oradaki geçirgenliği anlamazsa ilerleyen süreçte biberonun devreye girmesi gerektiği süreçte Anladım. çocuk bir daha almıyor. Evet, Çünkü yabancı bir cisim gibi görüyor. Hem emziği yabancı cisim olarak görüyor hem biberon ucunu yabancı bir cisim olarak görüyor. Ama ikisini de başta alırsa ve başta başlatırsa anne... Hani birkaç kere ağzına vererek birkaç kere velev ki 6 aylık çalıştı 6 ay sonra annenin işe dönmesi gerekti çalışan anneydi. Ben, ben dört ay hocam üç buçuk aylıkken biberon vermek zorunda kaldım çünkü e, programa başlamak zorundaydım. İşte böyle bir durum söz konusu olduğunda çocuğun iler, bakın ben şunu da öneriyorum ee, böyle belki bir ay sonra falan kırk günlükken hmm. çay kaşığının ucuyla bebeğin ağzına bir şeyler de verin. Hmm. Anlatabiliyor muyum o kaşık hissini kaşıkla ağzına alma hissini onu da bebek hissetsin. Yani oradaki genişliği de fark etsin. Çünkü zihin ne kadar çok öğrenirse, farklılıkları, farklılıkları o kadar Beslenmesi çok daha bağlanacak. Bağlar kuracak. Evet. Hani nörotransmitter bağlar kurulacak ve o bağlarla çocuk ha, daha geniş ve yayvan bir şeyle de yenebiliyormuş. Daha küçük ve minik bir şeyle de yenebiliyormuş. Ha sürekli emme duygusunu tadacak ve bunu hissetmemi sağlayacak bir emzik de verilebiliyormuş. Hmm. Çocuk bunları hissederek öğrenecek, anlayarak öğrenecek. Bu hmm. Ne kadar geç süreçte olursa çocuk o kadar süre almayacak. Biz bir yaşına kadar, bir buçuk yaşına kadar biberonu önemsiyoruz. Memeyi de önemsiyoruz. Memenin, emziğin, yalancı emziğin bir ay, hani bir yıldan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş kademeli. çocuk tarafından kademeli olarak terk edilebiliniyor. Biberonu da... E, işte 18 aylıktan sonra pipetlerle, bardaklarla bunlarla yavaş yavaş işin dışına bırakıyoruz. Burada hocam çocuk zaten ihtiyacını size söylüyor. Ben tabii acemi bir anneyim sonuçta çok böyle çocuk büyütmedim. Belki ekran başında şu an 3-4 çocuk büyütmüş insan vardır. 12 aydıkken bir suluk aldım pipetle artık. Hani biberondan pipetleşsin diye kullanamadı. Kaldırdım ben bunu bir yaşına geldiği zaman sonra e, bizim bu ayran koyduğumuz şeyde istedi uzanmak istedi verdim önüne bir baktım çekti ayranı. Şimdi e, tabii ki da, e, o biberon içtiği için biberon kullandığı için çene Kaslar, kasları da güçlendiği için pipetten güçlü. ayranı da çekebiliyor sütü evet, de çekebiliyor, çekebiliyor şimdi. Bizim çene kaslarını geliştirmemiz için ek gıdanın önemi de o yüzden değil mi hocam çiğneme refleksleri. Dili dolaştıracak. Aslında hani ek gıdaya bu kadar erken başlanmasının sebeplerinden anne sütü yetmediğinden, anne sütün içindeki vitamin mineral yetmediğinden, Yok. protein yetmediğinden, dünyaya adaptasyon. Ah, Hazreti Allah ne kadar mükemmel bir ya. şeyle hani anneyi ve evladı şereflendirmiş o noktada. Ama Çiğnedikçe ama yuttukça ama durdukça e, ama hani oradaki bekledikçe ve sabrı yutarkenki sabrıyla dili çevirerek her şeyden önce hem kasları çeviriyor ve rahatlatıyor kuvvetlendiriyor hem de konuşma becerisiyle ilgili bir sürecin içine giriyor. Çok önemli bir şey bu. Yani bu o yüzden bu kadar erken yaşta biz ek gıdaya geçiyoruz ve bu kadar erken yaşta yumuşak yumuşak gıdalarla yavaş yavaş, yavaş yutkunurken korkmasın. Boğazına takılıp şey üzülmesin, orada farklı bir şey ya var. Ya çıkarabilsin ağzından Aynen Olma öyle. Bunların hepsini sağlamamıza sebep olan şey Şimdi bu. ek gıdayı soru gelebilir. Hemen yeri gelmişken izleyenlerimiz zihninde çakan soruları hisseder gibiyim ben efendim. <gülüyor> ee, ek gıdaya ne zaman başlayacağız? Diyeyim. Ben 4,5 aylıkken isteği doğrultusunda başladım. O çok istiyordu sofra e, durumunda gördüğünde. Ek gıda 6 aylıkken başlamalı diyor. Şimdi ek gıdanın 6 aylıkken başlaması doğru olan tarafı. Ben çok Ama, bir gitmiyorum evet, bir türlü hocam. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Bakın bizim e, hani e, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da e, çocukların kırkı çıkarılırken anneler bilirler. Aslında kırkı çıkarıldıktan sonra çocuğun ağzına yine kaşıkla farklı farklı tatlarda, farklı farklı kokularda farklı farklı şeyleri veririz. Vermeliyiz de. Hani bebeğin vücuduna zarar vermeyecek, bebeğin vücudunu ciddi anlamda rahatsız etmeyecek. De hani böyle değdirip çekmek gibi. Eçiyi de tatsın, acıyı da tatsın, tatlıyı da tatsın. Hani böyle değişik bütün tatlardan tatsın diye o dönemde bence verilmeli. Bu birincisi. İkincisi bazı çocuklar yemek yemeyi çok sevebiliyorlar. Hani beslenirken biberon, mama vesaire sürecinde de çok keyifli bir şekilde besleniyorlar. 6 aylıktan itibaren evet verilmeye başlanmalıdır. Çünkü sindirim sistemi, ondan sonra ağız çene yapısı, emmeyle burada kuvvetlenen kasların oluşması. Bunlar 6 aylıkken iyice oturmuş olabiliyor. Fakat bazı çocuklar sizde olduğu gibi 4 aydan sonra da başlayabiliyorlar. Hani Anne bunu takip etmeli, gözlemlemeli ama bizim önerimiz 6 ay. Niye? Sindirim sistemi için. Niye? Kas ve çene orantısının daha sağlam olduğunu bildiğimiz için bu dönem daha sağlıklı bir şekilde evet. devam ediyor. Bunu da vermiş olalım cevabını hocam. Vermiş Peki olun. hangi yaştan sonra hala emzik emiyorsa bir çocuk, hala biberonla 6 yaşına gelmiş meyve suyunu onunla içiyor? Şimdi biberon niye vardır? Su için, mama için ya da süt için. Hadi ya da evde doğal yapılan işte kompostolar evet, için kullanılır. Evet. Ee, ama onun dışında her şeyi onunla içmek isteyebilir. Bütün sıvı 5-6 yaşında. Hangi yaş aralığında artık biz bu emzik, patolojik bir davranış bozukluğu evet. ya da bu biberon artık kullanılmamalı artık bardağa bir geçmiş olması gerekiyor diyeceğiz. Parmak emeği yine geleceğim ilerleyen dakikada. Şimdi... E hem emzirin hem de biberonun bırakılma yaşı iki yaştan sonra olmak zorundadır. İki buçuk yaşına çocuk geldiğinde artık hani bir buçuk yaş, bir ay, bir yıl, sekiz aydan sonra biberon yavaş yavaş bırakılmalı ve bardak tutulmalı ve hani o arada emzirmeler oluşturulmalıdır. İşte kendi hani... Çekerek, emerek bunu yapmalıdır. Başka türlü bir şeyin içine girmelidir. Emme refleksi içinse meme, emzik yani yalancı emzikte artık iki buçuk yaşı itibariyle kesinlikle bitmesi gerekir. Neden? Çünkü bu ikisi devam ederse ağız ve diş yapısında çocuğun farklılıklar oluşmaya başlayacak. Çene yapısında farklılıklar oluşmaya başlayacak. Çeneli de kayma. Kaymalar Orantısızlık. olacak, orantısızlıklar olacak, diş yapısı bozulacak, işte yukarı öne doğru gelecek aşağı geri doğru gidecek, diş çıkarken farklı noktalarda çıkacak. Bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi. Bir de erken anlamda 6 aydan itibaren hani biz ek gıdayı veriyoruz ya... Orada çiğneme refleksini bir taraftan oturtmaya başlarken çıkacak dişlerin, çenedeki çıkacak dişlerin ön hazırlığını da yapmaya başlıyoruz. Ama biberon emmeye devam ettiği sürece çocuk çiğneme refleksi çok az olduğundan ya da neredeyse hiç olduğundan buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kere zaten hani çocuğa biberon verdiğimiz süreçte Gündüz ikide bir çok ihtiyacı oldukça içine işte bisküvi koyup sallayıp vermek gibi, içine işte meyve suyu partiküllü bir şey yapıp sallayıp vermek gibi. Böyle noktalarda sık sık çocuğa biberon verilmesi çocuğun alışkanlığının pekişmesini sağlayacağı için çocuk biberondan uzak duracak. Çocuk için biberon sadece yemek yeme aracı da değil. Onun eğlencesi. Onun oyuncağı... Yetişkinlerdeki bağımlılık olan sigara gibi mesela aynen öyle. derler ya hani hocam. Sigara gibi, çay gibi, Hı -hı. aklınıza Kahve gelebilecek gibi. bir bağımlılık gibi. Artık o onunla beraber gözünü açtı onunla birlikte. Hı -hı. Onunla birlikte hem onu oyun aracı kullanırken hem de tam maksatlı yorulmadan Hı -hı. bir yemek Olayına yeme kaçıyor. aracı olarak kullanmaya devam ederse çocuğun biberonu bırakması çok uzunca bir süre sürecektir. O yüzden ek gıdaya geçildikten sonra... Acıktığında, akşam uyumadan önce gibi anlatabiliyor muyum? Bu süreçte takip edilmelidir. Peki hocam diyelim ki 3 yaş ama mesela 2 yaşı doldurdu, 2,5 yaşı doldurdu ama geceleri de süt içerek yatıyor. Bu çocuk henüz bardakla tam belki içemeyebilir ya da burada biberon hala uzatarak. Sakıncalı mı? Şimdi, yani 3-4 ne diyorsun? bir şey söyleyeyim tamam. bakın e, şöyle dipnot bir bilgi geçen bir programda daha söyledim bunu bu enteresan da bir bilgidir. Hı. Kıymetli anneler sıfırla 3 yaş arasında çocuk gece gündüz ayrımını çok fazla yapamaz. Hı hı. O yüzden çocuk 1,5-2 yaşında geceleri sık sık uyanıyor. Hı. Onun için gündüz diye bir değer yok. O yüzden 3 yaşına kadar böyle bir değer söz konusu olduğu için çocuğun zihninde bu yavaş yavaş peyderpey aşılıyor. O, o sürede gece kalkıp da çocuk 2 yaşındaki çocuğa ya da uyku esnasında uyurken karnı iyice doysun diye biberonla süt vermek hiç sıkıntı yok ya da mama vermek burada hiçbir sıkıntı yok. Bunu gece bir kere daha yapmak şöyle ama 1,5 yaşla 2,5 yaşa kadar. Gece de uyanıp eğer uyanıyorsa çocuk bir kere daha yapmak bunda da çok fazla bir sıkıntı. Ben onu yapıyorum. Artık. Ama ondan hani çocuk her uyandığında yalancı emzik neden var? Çocuğun emme refleksini tatmin etmek için var. O haz duygusunu tamamlaması için var. Emziğiniz yanınızda olur ona göre şekillendirirsiniz. Bir de bu arada hem biberon uçları hem biberonlar hem de emzikler çok sık şekil değişiklik ya da biberon uçları ya da emzik uçları farklı farklı olmasın çocuk sonra buna da adaptasyon ve uyumda sıkıntı çekiyor tamam. ve mesela bir tane yalancı memesi var çocuğun ve o emziği aldı hem de hem, de, hem de, o parçaladı kötü oldu onun aynısına yakınını bulamadınız atıyorum bu sefer çocuk hep onu istediği için onu parçalayıp didene kadar onu kullanıyor ve orada hani mikrobik de bir durum söz konusu oluyor. Bu sebeple bunlara da dikkat etsinler. Plastik olan işte ama plastik olmakla birlikte kaliteli plastik olan kenarlarında partikülü olmayan bunları mümkün olduğunca hani kullansınlar. Mesela 3-4 tane biberon başlığı, 3-4 tane yalancı memenin aynasından gibi alıp bir kenarlara koyup saklayıp ihtiyaç olduğunda da bunu kullansınlar. Ama size söylediğiniz şey. Geceleri bir kere uyumadan önce evet geceleri de bir kere. Fakat şu da bir etken e, anneler çocuklarını çok seviyorlar ya özellikle ilk çocuk ya da çok sonradan olan çocuk da onları kucaklarında sallamaktan çok hoşlanıyorlar. Şimdi... Hani benim olmuyor hoşlanmıyor bunu yapmamla. Yani sizin, sizinki ama annenin böyle bir duygusu var Aynen. annelik. Annelik. Duygusu. O da yaşamak duygusu. istiyor mu? Onu da hissetmek istiyor. Hmm. Ee, çocuk kucakta olunca olunca olunca, okucakdayken iki de bir uyandıkça anne e, hani emziriyor çocuğu emzirdikçe emzirdikçe çocuk buna alışıyor hmm. ve sonra diyor ki Senem hocam ben çocuğu bir türlü yalancımı meme, hani memeye ya da biberona alıştıramadım. Ya tabii ki alıştıramazsın. Çünkü sen sürekli verdin. Ha, Kriz sen, anlarında kurtarıcıydı. Her, sen her dakika kaç saat bekliyorsun çocukla uyumak için? Diyorum ki 4 saat beklediğim oldu. Yani burada çocuk seni oyalamıyor. Hani Sen çocuğu tutmuşsun. Sen çocuğunla yani. oyalanmayı seviyorsun. Hmm. Buna bir bırakmalısın. Çünkü hani hani 6 aylığa kadar tamam da 8 aylık olunca, 10 aylık olunca bir yaşına gelince o ağırlıkla, o kollarla bu sefer de yoruluyorsunuz. Çat diye bırakınca soru çocuk parmak emiyor işte. <gülüyor> Hah geldik buna. Tam önemli sorun. Şimdi aslında çocuk dediniz e, Ömer'i anlatırken işte bir kaygılı durum, bir, o haz döneminin aldığı, o haz dönemi sevildiği döneme geri dönmek istiyor. Biz bir davranış bozukluğu olarak parmak emmeyi, biberonu emmeyi hepsini düşünebiliriz. Çocuk aslında burada... E, Psikolojisini değerlendirsek ne söylemek istiyor tam anlamıyla? Şimdi bakın parmak emmenin kökünde bir yalnızlık duygusu, Hı. iki haz eksikliği, üç duygusal boşluk, dört çaresizlik, Hı. beş neden böyle oldu sorularının cevaplarını arıyor. Bunları çok fazla hani devam ettirebilirim ama kıskançlık, değersizlik, mutsuzluk, aile içi şiddet bunların hepsi Parmak emmeyi tetikleyen sebepler olabilir evet. ama en büyük nokta bunların hepsini topladık eşittir haz duygusu eksikliği. Haz duygusunu peki nasıl onarmalı? Siz bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Evet. Şimdi dolayısıyla anne babalara seslensek biz o haz duygusunu herhangi bir parmaktır, emziktir, biberondur bir aparatla değil de bir duygusal olarak akışla, hani böyle duygu alışverişiyle nasıl onarabilir anne babalar? Biraz buna da girelim. Sorularınızı yazmaya başlayın. Nerede? Gelmedi. Gelsin. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Birazdan soru cevap yapacağız. Onu da hatırlatayım. Ee, neredeyse yarım saat geçmiş yayından. Ve şurada gördüğünüz adrese yazmaya başlayın. Hocama anlatacağım. Ee, okuyacağım o soruları ve e, hani böyle özel durumlar olacak bunlar. Özel soru cevap yapmış olacağız. olacağız. E, ve öbür soruya dönüyorum. Gene gelecek bu benzer sorular ama... Biz anne babalar olarak ne yapabiliriz? Şimdi bir kere her şeyden önce çocuklar insan tipolojisi diye bir şeyden bahsederiz biz eğitim verirken. Hı hı. Herkesin kendine has ve kendine özel tipleri vardır. Tipolojik belirtileri vardır. Fakat çocuk 0 yaştan 6 yaşa kadar dokunsaldır ve işitseldir. 0-6 yaş aralığı. 0-6 yaşta. O yüzden çocuğa ne kadar çok dokunulursa, ne kadar çok sevilirse, ne kadar çok göz teması korulursa, ne kadar çok onunla sohbet edilirse, ne kadar çok onu sevdiği, onun mutlu olduğu, onunla birlikte olmanın güzel olduğu ile ilgili kelimeler ağızdan dökülürse bu çocuğu rahatlatır bu bir. İkincisi parmak yemen çocuklarda hani çocuk zaten 6 yaşında, 6 aylığa kadar, 7 aylığa kadar parmak emebilir. Bu da normaldir. bunda sakın hani şey yapmasınlar. Çünkü çocuk ana rahminde parmak emmeye başlıyor. 6-7 aya kadar çocuğun parmak emmesi de normaldir. Hı hı. Fakat 6-7 aydan sonra çocuk hani bir yaşına geldi ve bir yaşından sonra bunu başlattıysa hani bu haz duygusu onun eksikliği bunun eksikliği dedik ya böyle noktalarda ya hani mümkün olduğunca çocuklar başlarına dokunulmasından hoşlanırlar. Burası trompallobdur. Trompa yani korteksin olunduğu bir kısım ve buradan hafıza merkezine duygular kaydedilir ve böyle bu şekilde de aşağıya indirilir. Zaman zaman burayı aynı ritimle, çok yumuşak bir şekilde bir ipeye dokunuyormuş gibi dokunmak bu bir. İkincisi burada ters bir şekilde saat yönünde değil de ters bir şekilde zaman zaman böyle böyle ufacık bir yağ sürerek hatta bir zeytinyağı sürerek çocuğa böyle dokunup ona güzel ninniler bırıldanmakla. Aynı şekilde kulağın özellikle şu en üst kısmındaki nokta böyle hani kulağımızın yukarısı üst kısmında bir noktamız var içeriye doğru bir nokta. Hani oraya böyle yumuşak yumuşak dokunuşlar yaptığımızda çuygu çocuğun strese bağlı kaygı hafızalarını Yok ederiz. Boşaltırız. Harikasınız. Bunu yaparsak güzel Bebek güzeldi. masajları ne kadar önemli değil mi? Evet. Yani bunu eskiden belki anneannelerimiz, dedilerimiz de bence yapıyordu. Ne bileyim hani. Yağlıyorduk. Yağlıyorlardı zeytinyağıyla. Tabii kuma yatırıyorduk, höllük yapıyorduk. Değil mi? Yani Haklısın. bunlar o kadar önemli, o kadar değerli şeyler. Şimdi şey aynı ki. şekilde yani o şey bazen böyle bir yapardım. o oh, ne kadar güzel ya böyle duşunu aldır, saatlerce yağla. Böyle o ayaklar hocam özellikle ayak noktaları evet. refleksörler bacaktan öyle. bacak altından yukarıya doğru vermek yani aşağıdan yukarı beyni iletiyi göndermek için o işte dokunma aslında çocuğa masaj yaparken çocuk evet. sen dokundun için rahatlıyor Ve aynı Temaz. zamanda oraya hani birikmiş olan olumsuz duyguyu temizliyorsun. temizliyorsun ne kadar önemli. hani göz temas kuruyorsunuz güzel bir ninni söylüyorsunuz bakın ne yapın biliyor musunuz parmak Hı. hemen anneler çocuklarınızla aranızda özel ninnileriniz olsun. Mesela benim kızım 23 yaşında oğlum da 17 yaşında 23 yaşındaki kızım bugün olsun o duşa girerken bebekken çok sıkıntılar yaşardı böyle sevmezdi çok suyu. Ona söylediğimiz banyo sonrasındaki şarkıları, uydurduğumuz şarkıları bugün olmuş hala söyler. Söylediğimiz salavatlarla beraber ninnileri bugün hala söyler. Bakın Mehmet Yiğit otistik 17 yaşında ama bazen huzursuz olduğu vakitlerde başını okşayarken onun o Çocukluğunda söylediğim ilahileri söylemeye başladığımda Hu Mevlâma Hu diye Mehmet'e başladığını ve Mehmet gevşeyip geri rahatlıyor. Evet bu arada hocam kendisi itiraf etti. Hani evet. bunu söyle paylaşmak istedi sizlerle 17 yaşında bir net evet, otizimli ve çok şanslı ki sizin gibi bir annesi var. Ben de çok şanslıyım. Hazreti Allah bana çok güzel bir hediye vermiş. Evet. Dünyanın en güzel hediyesi. Benim için de ailem için de anneannesi dedese onun sesini duymadan hani uyumuyorlar muhakkak onun bir sesini duyacaklar konuşamıyor evet. ama muhakkak onu bir hani dinleyecekler her gün bir soracaklar ne yaptı ne yapmadı iyi mi değil mi onlar bizim için çok özel ve çok kıymetli çocuklar. İşte ne olursa olsun do dokunma. Evet dokunmak ve se sesle iletişim çocuk oradaki rahatlığı ve huzuru hissettiği zaman kendini daha iyi hissediyor. Güvende hissediyor, güven kaybı yaşayınca haz duygusu eksiliyor zaten. İşte o hazlığı da neyle kapatıyor? Parmakla. Şimdi bazı çocuklarda şunu da görüyoruz. Hani şuralarda tırnak kenarındaki etleri. Mesela ben bazen görüyorum 3-4 yaşında sürekli eli ağzında parmak mı emiyor o gibi bir baktığınız zaman. Anne diyor ki yok yok diyor o çukuraların etlerini yiyor. Bu da normal değil aynı şey. Ya burada da bir çocuk orada ne yapıyor? Gerçek dünyadan kopuyor kendi saklı dünyasına Ransalıyor gidiyor. Kendine. Burası onun saklı dünyası. Evet. Oraya niye gidiyor? O çukura düşmemesi için. Değil mi hocam? Bir şey söylüyordunuz. Şimdi bakın parmak emmek haz duygusunun eksikliğidir. Tırnak eti yerken çocuk eğer tırnak etini tükürüyorsa bir şeyden kurtulmaya çalışıyordur. Eğer onu çiğniyorsa hazmedemediği var demektir. Bunu da annelerin Dikkat ne güzel şahane bir program bayılıyorum aşığım ben bu adım adım insana ve gelen konuklarımıza çok güzel bilgiler veriyorlar. Bu Bunları çok kolay yerlerde bulamazlar. Bunlar özel psikoloji e, seminerlerinde ve seanslarda bizim e, anlattığımız şeyler ve sizin ayağınıza geldi efendim bu psiko eğitim. E, peki hocam şunu da sorayım sonra soru cevap yapalım mı dilerseniz? Olur, olur. E, dedi ki dokunmalıyız mesela onarılmamışsa? Bu çok önemli bir şey. Dediğiniz şeyler yapılmadı. Aile dinamiklerinden boşanmalar olabilir, bebeğin evet. kayıpları olabilir, farklı e, kronik hastalıkları olabilir ve çocuk ilgisiz kaldı ve hazzı e, çocuk parmak emerek devam ettirdi. Bu çocuk, bu çocuğa o yıllarda ve yetişkinliğinde başka hangi psikolojik rahatsızlıklar eşlik edebilir? Her zaman etmez ama etme ihtimali yüksektir. Onlar neler? Yani bir kere bağımlılıkların hepsi eşlik eder. Bağımlılıkların hepsi oluşabiliyor. Hmm. Kaygı, bozuk. Kaygı bozukluklarının hepsi oluşabiliyor. Takıntılar. Agresif olabiliyorlar, hmm. içine kapanık olabiliyorlar. Hani kendi dünyaları içerisinde yani mutizmden tutun otizme kadar pek çok hani davranışsal hmm. net mutizm net ya da otizm değil ama onların belirtilerinden gösterebiliyorlar. Hmm. Çok dikkat edilmesi gerekiyor bu yüzden de. O zaman biz e, izleyenlerimizin sorularına dönelim efendim. Adım adım insana yazmaya başlamışsınız yorum ve e, mesaj kısmına bakacağım ve e, onları değerlendirelim hocam ki aileler neler yapılabilir ve ilk soruyla başlıyorum. Ayşe Hanım yoruma yazmış. Ee, benim oğlum biberon kullanmada, emzik kullanmadı, kullanmadı. İkisini de kullanmamış. Fakat anaokuluna gitmeye başladığında bir şeyleri emmeye başlamış. Çok uzun yazdığı için özet geçeceğim. Tişörtün kolu gibi, evet. e, iplikler gibi. Şimdi parmağını baş parmağını emmeye başladı. Çok sık olmasa da ara ara yapıyor. 6 yaşını doldurdu demiş. Yani bebeklik döneminde ne biberon ne de emzik kullanmamış. 2 yaşına kadar anne sütü de aldı ve şu anda benim göğüslerime bakın burası çok önemli ve şu anda benim göğüslerime dokunup rahatladığını söylüyor. Bunu sık sık yapmaya çalışıyor. Şimdi bakın 2 yaşa kadar bu süreçte anne çok sağlıklı bir şekilde ona emzirmiş gibi görünebilir ama 2 yaşa kadar normal yemek yeme noktasında eğer çocuğa hani e, vermesi gerekenleri çok fazla vermediyse 2 yaştan sonra Sonura da pat diye bir anda bırakıldıysa bundan kaynaklı olarak çocuk sonra geri dönüş yapabiliyor. Hı hı. Parmak emmeye geri dönüş yapabiliyor. Aynı şekilde çocuk eğer gittiği mekanda ve ortamda huzurlu ve rahat değilse bu anne ben evimi arıyorum. Evimde daha mutluyum. Burayı daha seviyorum demek. Eğer orada bir problem yoksa çocuk anneyle bir olumsuz bağımlılık yaşamıştır. Bundan olabiliyor. Bir üçüncüsü eşyanın emmesi sadece hani kazağın kolunu emmesi değil bir tülbenti emmesi bir battaniye emmesi bunların ise, bakın burada çok ciddi bir şeyden yine bahsedeceğim çocuğun mineral ve vitaminlerine baktırsınlar. Toprak yiyen çocuklar i̇şte kurşun, mesela biliriz değil mi? Hani, değil mi? Evet, kurşun evet. civa fazlalığı ağır ya da metaller. hani ağır metallerin fazlalığı ya da az önce söylediğim gibi kandaki feritinin eksikliği ya da mineral kayıpları çocuğun emme duygusunu arttırabiliyor hı hı. ve o Oradan onu yiyerek ve emerek bazı şeyleri toparlayabiliyor. Evet, evet. Onlara bir baktırsın. O zaman Eğer bir doktora götürsün. Doktor, hani, Bunlara bakıtsın hocam. Evet. E, ondan sonra tabii ki yani çok ara ara kreşi yapıyor Kreşi incelesin. Hı hı. Kreşi incelesin ve az önce anlattığım o parmak hikayesini sorsun. Hı. Bakalım cevabı ne olacak? Ona göre de hani baktı ki çok ciddi bir durum. Bir danışmanla görüşme yapsınlar. Ama acil bir hekime gidip kan değerlerine bir baktırsınlar evet, çocuğum. Evet bu önemli. Feritin hala. çok önemli kandaki. Çünkü feritin eksikliği, mineral eksikliği dediğimiz gibi. Etkiliyor e, değil mi hocam? Çok ciddi anlamda emmeleri sağlıyor. Nesne değil hani baya bildiğiniz bez ve kumaşa bez ve yönelik kumaş. bir hani, evet. toparlama yapıyor. Hocam şimdi bir diğer soruya geçeceğim. Kızım şu an 4,5 yaşında. 28 ay anne sütü aldı. Bıraktıktan sonra uyumadan önce benim göz kapağımla oynayarak uyuyor. Bırakmaya çalıştım. çalıştım. Ee, bana beni yanında... E ...beni yanında istiyor ve eli sürekli göz, göz kapağımda ne önerirsiniz? Yani burada da belki oral bir şey yok ama e, sanki bir dokunsallık var. Öyle yine oral. Hı -hı. Aslında ne diyorsunuz? Bu... Yani ondan bahsetmemiş bir biberon emzik problemi yok ama... ...yine bir doyurulmamış bir süreç var ama 4,5 yaşında çocuk. Şimdi bakın böyle bir durumda anneye önerim... E, ...annenin kendisinin kullandığı herhangi bir şey olabilir bu bir. İkincisi çocuğa yeni alınan çok sevdiği, çok istediği bir hediye olur. Hı -hı. Annesinin bir külbentini gibi... İşte ne bileyim Hı -hı. bir küçük otülbentinden bir parça kesilip gibi Hı -hı. çocuğun eline koluna bağlanabilir ve bu şekilde yapılabilir Ama bunu hani bunu yaparken büyük bir ihtimalle göğüsteki yumuşaklığı arıyor ve istiyor çocuk. Hani oraya geri dönüyor. Burada bir boşluk oluşmuş ama. Ne olmuş da çocuk buna tekrar dönmüş. 4,5 yaşında olmasına rağmen burayı bir araştırmak lazım. Hani telkin verebilir anne bir de. Hı -hı. Hani uykuya geçerken telkinler veriyoruz ya çocuklara. Ee, orada telkin verebilir. Yani seni seviyorum, sen benim için önemlisin. okşama. Hani, hani saçını okşayabilir. Ama muhakkak ona güzel bir hediye. Hediyeyle birlikte o yumuşaklığı anımsatacak bir hediye olsun. Pelüş bir şey olabilir. O pelüş bir şeyle birlikte hani... Bak ben bunları buraya değdirdim işte küçük bir bez parçası çok büyük falan değil hani çocuğun yatağına koyduğunuz zaman çocuğa zarar yani. verecek bir şey değil. Hani o oyuncağın bir tarafına sımsıkı bağlayıp onunla uyumasını sağlamak ya da şöyle olabilir anne güzel bir koku alır kendine Hı. bu kokuyu Lütfen. hani ona sıkar bu bizim ikimizin kokusu olsun mu der hani oyuncağı da sıkar ondan sonra hadi bakalım şimdi bundanla oyna der bununla uyu der böyle böyle böyle böyle hani ee, çocuk aslında burada Geçerse bu geçer. Geçmezse burada anne ile çocuk arasında bir kopukluk oluşmuş. Ya anne evden gitmiş ya hastalanmış ya bir tartışmaya maruz kalmış çocuk. Çocuğun burada biraz da anneyi kaybetmesiyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Onu da incelesinler. Evet. Pekala bir diğer sorumuza geçiyoruz. Merhabalar iyi demiş. Teşekkürler demişti. 10 aylık kızım var doğduğundan itibaren uyurken ve acıkınca parmak emiyor. Son bir aydır parmak emme daha da arttı bu konuda. Da neler yapmam ya da yapmamam gerekiyor cevap verirseniz seviniriz demiş. Buyurun hocam. Şimdi buradaki enteresanlık şu. 10 aylık ve doğduğundan itibaren parmak emiyorsa bu çocuk ana rahminde de parmak emmiştir. Ana rahminde çocuklar iki sebeple parmak emerler. Birincisi emme refleksini kuvvetlendirmek için ve hani o açlık ihtiyacından dolayı. İkincisi kaygıdan dolayı burada anne e, hani nasıl geçti doğum nasıl oldu o süreçte neler yaşandı bu birincisi İkincisi anne sürekli çocuğun hani elini tutuyorsa elini çekiyorsa bu da hani çocuğun o duyguya kaçışını sağlayabilir burada annenin kendini biraz daha rahatlatması biraz daha sakinleşmesi bebeğiyle daha çok konuşması Onunla sohbet etmesi lazım. Kesin edici bir ruh haline, Aynen öyle. E, mimik ifadelerine ve ses tonuna sahip Aynen olması öyle. gerekiyor. Kaygının çocuğa geçmemesi. Çünkü ana rahmi mesela bu çok önemli bir şey. Ana rahmi çok özel bir yer. Ve orada yaşanan her şey doğumla birlikte ölüme kadar insanı aksediyor. İnsanın davranışlarını aksediyor. Çünkü orası bilinçaltı şekilleniyor orada. Orada dinlenen söylenen her şey çok ciddi anlamda oturuyor. Orada bebeğin her türlü uzuvu oluşurken aynı şekilde anneyle birlikte her şeyi hissediyor, nefes alıyor, uyuyor, uyanıyor. Annenin o yüzden de hani hamilelik esnasında geçirdiği süre çok önemli. O süreçteki her türlü olumsuzluk çocuğa her şekilde her zaman yansıyor. Maalesef evet. Evet hocam diğer soruya geçeceğim. Çok yoğun soru var ve vaktim de daralıyor. Hızlı hızlı yapacağım ve şu soruyu aldım. Evet kızım 3 aylıkken başladı parmak emmeye ve şu an hocam 7 yaşındaymış. Hala emiyor parmağı sürekli ağzında. 3 aylıkken mecburiyetten mamaya başladık. Kardeşi 2 yaşında parmak emmesin diye emziye alıştırdım. Bu kadar yazılmış. Başka bir şey bilmiyoruz. Belki genel ve kısa özet değerlendirilmiş. Şimdi mi? burada bir terapiste ihtiyaç var. Bir çocuk pedagogağına ihtiyaç var. Hı. Bir danışmana ihtiyaç var. Hani burada e, hamilelik nasıl geçti orası önemli. Doğumdan sonraki süreç nasıldı önemli. Bir kardeşten bahsediyor mu? 2 yaşta bir kendinden bir yaş küçük bir kardeş mi var? Üç, ay 7 yaşında ve kardeşi 2 yaşındaymış. Yani Dört, Beş yaş var. Kardeşle arasında hani sonradan dünyaya gelen bir kardeş var. Onun getirdiği bir huzursuzluk var. E, çocuk kabul etmez ki yani. Ben beş yıl boyunca evin ağası paşasıydım, şahtım şimdi şahbaz oldum diyor e, çocuk. Burada, e, burada. burada hani biraz durum ciddi bir danışmanla görüşürlerse hatta hani hepsinin içinde olduğu bir psikologla, bir pedagogla birlikte görüşürlerse çok daha iyi olur diye evet. düşünüyorum. Pekala bir diğer soru efendim. Benim oğlum 24 aylık ve parmak emiyor. Bazı yöntemler denememi söylediler ama erken olduğunu araştırdım. Ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz demiş. Nasıl bir yöntemler söylediler çok merak ettim ama hocam ne söyleyecek bakalım. Şimdi 24 aylık çocuğun parmak emmesi evet artık yavaş yavaş bırakması gereken bir süreç. Bir kere bir her dakika mı emiyor? Gibi. yalancı bir emzik verilmiş mi verilmemiş mi? Biberon kullanıyor mu? Bu arada mamaya anne... başlamışlar 3 aylıkken mecburiyetten mamaya başladık değerine göre 3 aylıkken biberon girmiş araya. Biberi... Peki emzirme devam etmiş mi etmemiş mi? Ee, hala em... ee, yok. Ondan bahsetmiyorum. Yani şimdi ya. emzirme hani emzirme emzirmeye eksik evet emzirmeye evet. eksik kaldıysa eğer çocuğun parmak emmesi oldukça normal bir süreçtir. Hani bu süreç içerisinde çocuğu uyararak yapma böyle dokunma, elleme demek değil. O esnada çocuğu o hani o duygudan uzaklaştıracak davranışlarda bulunmak, farklı oyunlar oynamak çocuğu etkileyecektir diye düşünüyorum. Hani evet bununla ilgili bazı metotlardan bazı hani davranışsal terapilerden bahsederiz biz eğitimler verirken ama şimdi bunun yeri değil bence. Anneyle çocuk birebir sohbet edecek, birebir dertleşecek, birebir oyun oynayacak, çocuğun gözüne bakacak, ona dokunacak, o ...oynayabileceği ve elinde olduğunda mutlu olabileceği oyuncaklar verecek eline. Hı hı. Bu şekilde uzaklaştırabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, bir soru var ama e, tabii vaktim de daralıyor hızlı ilerleyelim hocam. Tırnak yeme konusunda parmak emme ile aynı değerlendirmeli değerlendirilmeli diyor? Tırnak aynı yani parmak, parmak emme de sebepler biraz aynı gibi görünmekle birlikte... ...hani tırnak yemenin içinde öfke, kızgınlık, değersizlik de var... Hı hı. Öfke. Yani çok ciddi bir öfke, kızgınlık, değersizlik, hani hazmedememek var. Haz duygusunun eksik kalması değil, hazmedememek var. Evet. Hocam Kübra Hanım demiş ki benim iki tane çocuğum var ikisi de emzik almadı. Teklif etmiş herhalde. Siz de benim gibi sonradan teklif ettiyseniz almazlar. Sadece anne sütü almışlar. Emzik alması, alması ne kadar sağlıklı? Yayınlar demiş. Sizi her salı ve perşembe takip ediyoruz demiş. Efendim, her salı ve perşembe biz terapi yapıyoruz burada. Onu da arada hemen reklam yapıyorum. Hocam buyurun. <gülüyor> Şimdi almadıysa çok da bir, hani büyük bir Hı. sıkıntı var Ya değil. bir hazzı doymamadı mı diye Hayır, düşünüyorlar. Hayır. Emdiyse çocuk anneyi emdiyse, emmesi gerektiği kadar emdiyse eğer burada bir sıkıntı yok. Emerken ek ürünlerini almaya başladıysa burada bir sıkıntı yok. Hani çocuk e, bu süreci normal geçirmeye İlla emzik alacak illa biberon alacak diye bir şey yok ama hani normalse sağlığı normalse gelişimi normalse burada sıkıntı olacak bir durum söz konusu evet. değil. Şimdi efendim son 10 dakika belki daha az DM'lere geçtim mesajlar yığınla yorumları bitirdim ama demiş ki bir izleyimiz oğlum 3,5 yaşında ve hala biberon alıp emiyor. 5 ay emzirdikten sonra mama vermeye başladım. Geceleri biberonu olmadan kesinlikle uykuya geçmiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Çalışan bir anneyim. 8 aylık bir kızım var. Emzik kullanıyor. Kendisi kardeşim emzik emiyor. Ben de biberon eveceğim diyor. Su dolu biberon olmalı. Mutlaka kıskanıyor olabilir mi? Yani biberonu bırakmıyor. Beni üzüyor demiş bir anne. Bu arada kıskanıyor bu birincisi. Hmm. Demiş zaten. İkincisi yemek yemeyle ilgili çocuğun yemek yemek şeklinde özellikle akşam yatmadan birkaç saat önceki yemek yemesini çok ciddi an ...anlamda doyurulması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü lütfen telkin versinler. Çocuklar telkin metodolojisine çok yatkın varlıklar. Hani 6 yaşa kadar özellikle çok fazla yatkın Mesela bu çocuğa anne nasıl telkin verilir? Bu örnek çocuğa hani birinci telkin şu olmalı, Hı. tek telkin olmak zorunda zaten. Hı. Çocuk hangi elini Aynı kullanıyorsa, evet, hangi elini kullanıyorsa ters e, kulağına söyleyecek. Anlatabiliyor muyum? Ve şunu söyleyecek, sen bizim için önemli ve değerlisin... Seni seviyoruz, seni seviyoruz, seni seviyoruz. Çünkü sevilmediği için, ilgi görmek için, kardeşi uyandığında anne onunla ne yapıyorum merak ettiği için o saatte uyanıp geriye dönüyor çocuk. Bunu yedi kez en az söyleyecek. Evet. Ya Yumuşak yumuşak, rahat rahat söyleyecek. Bu arada da çocuğun herhangi bir yerine dokunsun. Biraz yumuşan, birazcık daha serti dokunsun bunu söylerken ve hep aynı yere dokunsun. Duyguyu çapalasın yani. Duygu çapası. Ay çok sevdim ben bunu. Yani on, o Bence şey... bu duygu çapasını yetişkinler de yapmalı birbirine. Evet herkes çok yapıyor. Çok güzel onu. şeyler söylüyorsunuz hocam. Pekala çok teşekkür ederim demiş. Kaliteli yayını yapıyorsunuz. Efendim biz teşekkür ederiz bizlere eşlik ettiğiniz için. 3,5 yaşta oğlu var bu izleyicimizin. Tamam. Süngerimsi şeyleri ağzına alıyor ve bunu gizli yaptığı da oluyor. Nasıl davranmam gerekiyor? Mum boyaları da ağzına alıp çiğniyor demiş. Hemen burada e, kan değerlerine evet. baksınlar. E, gizli yapıyor olması annenin tenkitlerinden çok rahatsız olduğu içindir. Parmak kardeşleri konuştursunlar. Böyle parmak kardeşlerle oyun oynaya oynaya bu süreci 3 ya da 4 kere de bitirebilirler. Evet. Yani rahatlıkla biter ama mumbayanın kökünde yine e, mineral vitamin eksikliği söz konusu olabilir. Tenkit etmekten vazgeçtiler. Bir de kıymetli anneler ve babalar beyin olumlu emir alır. Ne verirseniz verin beyin olumsuz emir kabul etmez onu. O yüzden yapma, emme, dokunma dediğinizde oradaki meları mağaları siler, düşürür ve yap, dokun, em diye anlar. Çocuklarınıza telkin verirken de bu şekilde vermeyin. Bunu da hani tekrar ederken bu şekilde yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet şimdi... Hocam ben de böyle birden kaldım ama ya vakit daraldı ben inanamıyorum nasıl bir ilgisiz. harikasınız çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum şu an mesajlara yetişemiyorum bana yönetmenim hadi diyor az kaldı diyor şu soruyu okuyayım belki bu tarz farklı soru arıyorum hep aynı çünkü merhabalar ismi paylaşmasını sevinirim demiş kesinlikle saygı duyarak paylaşmıyorum iki aylık kızım var bebeğim çok ciddi ağlıyor hiçbir sebep yok kendimiş emzik verince susuyor lohusalık döneminde kayınvalidemle kaldığım için bebeğin ihtiyaçlarını güzelce gideremedim çünkü kültür farklı. Emzirirken bile çok üzülerek ağlarak, ağlayarak emzirdim. Kızımı çok iyi yetiştirmek istiyorum. Ağlamalarını engelleyip güvenini kazanmaya nasıl? Başarabilirim demiş. Bu son sorum olacak. Sizden af diliyorum. Vaktim bitti. Hocam genel bir değerlendirme yapsın. Sözü ona bırakıyorum. Şimdi burada e, emzik vermek mantıklı ve akıllıca bir şey hı hı. olmuş. Ama emziğe bağımlı şu e, an. Yani şu anda emziğe bağımlı olmakla birlikte anne e, kendisinin emmesini sağlayarak, bebeğin kendisini emmesini sağlayarak hı hı. orada biraz daha uzun süre durarak o şekilde bu süreci toparlayabilir. Ayrı çünkü hocam. Evet ve çok ağlamış. Ağladığı süreç içerisinde çocuk da onu hissetmiş ve fark etmiştir. Hani Emzirirken sohbet ederek, emzirirken konuşarak bir de bebeklerde ve insanlarda beyninde rahatlama dalgaları dediğimiz alfa, beta, gama gibi dalgalarımız evet. var. Çocukla bu sürecin içinde yine çocuğa yönelik alfaya indirecek güzel ve sakin ninniler söyleyerek aynı zamanda başını okşuyarak bu şekilde çocuğu ya da emzirdikten sonra bir kenara koyup Çocuğun yakınında olup aynı şekilde bunu devam ettirerek de bu ağlamaları anne kesebilir. Evet hocam süremiz çok daraldı. Kaç dakikam var sevgili arkadaşlar? 3 dakika. 3 dakika dolu dolu sizin olsun. Siz konuşun biz dinleyelim hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz zaten. Estağfurullah. Genel anlamda annelere ve sevgili anne adaylarına ee, ne söylersiniz? Ben duygusal bağım güçlü. Genel bir toparlayalım Genel şöyle. bir toparlayalım Aynen hocam. Öyle. Şimdi Buyurun. bir kere bir, emzirmek ya da biberon vermek yanlış bir durum değildir. İki, emzirirken ve biberon kullanırken mümkün olduğunca sağlıklı şartlar altında aynı tip memeler, aynı tip e, emzilik, emzik uçları ve buna dikkat edilmesi gerekir. Üç... Anne çocuğunu emzirirken özellikle 6 aydan sonra emzirme aralıklarını biraz açarak ek gıdaya geçmelidir. 4. Çocuk uyumaya yakın bir süreçten sonra özellikle 8 aydan sonraki süreçte aslında biz bunu 4 aydan itibaren diyoruz ama mümkün olduğunca uzun yolu çocuk kucakta sallanarak ve emzirilerek uyutulmamalıdır. Çocuk kendi kendine orada uyuduğu andan itibaren alıp çocuğu beşiğine koymak gerekir. Beş, sevginin de, ilginin de, öfkenin de, kızgınlığın da, mutsuzluğun da ne olur orta yolunu bulalım. Orta yolda yapalım her şeyi. Efendimiz Havala ve Selim'in söylediği gibi itidal sahibi olun diyor ya mübarek. Her şeyi ne kadar orta yolda yaparsak süreci de ona göre orta yolda yöneteceğiz. Çok seviyoruz sonra kavga, dövüş, üzüntü neyse işte orada onu orada bırakıyoruz. Biz kendi derdimize düşerken o elbette ki kendini o duygudan çıkaracak sebepler aramaya başlıyor. Buna lütfen dikkat edelim. Çocuklarımıza dokunalım, çocuklarımıza şarkılar, türküler, ilahiler mırıldanalım. Eğer iki çocuk arasındaki yaş farkı çok fazla ise işte iki yaşla altı yaş gibi değil, ki dört yaşlık fark var. Altı yaşındaki artık biber onu bıraktı, emziği bıraktı, işte tuvalet eğitimini aldı ama onu göreceği için mümkün olduğunca kardeşleri bölüşelim ebeveyn olarak. Bazen birimiz bazen birimiz ilgilenelim. Parmak emmede özellikle çok fazla tenkit çocuğun yaşadığı kaygı duygusunu bastıracağı için yani hatırlatacağı için mümkün olduğunca bundan uzak duralım. Eğer bunları birlikte yaparsak sağlıklı ve daha iyi bir sürece gideceğiz diye düşünüyorum. Şahanesiniz hocam. Size hayranınız. Sağ olun. Çok teşekkür Allah razı ediyorum. olsun. Çok sağ Güzel olun. bilgiler verdiniz sağ ve olun. bu programın tabii ki tekrarlarını ve Diyanet'in web sitesi, Diyanet TV'nin web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Çünkü hani bir değil, yani birden fazla kez izleyerek notlar çıkarılacak bir program olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sahip. Çok kıymetlisiniz. Ben teşekkür ederim. Allah sizlerden de razı olsun. İyi ki varsınız. Ben de Diyanet TV ailesinden olmakla çok büyük keyif duyuyorum. Ne güzel. Biz de Allah sizi ağırlamaktan razı olsun. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çocuklarda doğru emzik, biberon kullanımı ve parmak emme sorununa parmak basmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur diyorum. Ve Adım Adım İnsan her salı perşembe 16'da bu ekranlarda sizlere terapi tadında geliyor. Lütfen takipte kalın. Instagram hesabımız olan Adım Adım İnsanı da takip edin lütfen. Çünkü her hafta farklı bir öyküyle yüreklerinize dokunmak niyetindeyiz efendim. Bugün de bizlere sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.